1094, numaralı konu, Hazreti Ömer'in ahirette hesaba çekilmesinden korkması. Evet, Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Afva birini göndererek ondan 4 bin dirhem borç istedi. Abdurrahman gelen kişiye, halifeye söyle, beytülmal'dan atsın, sonra da iade etsin, dedi. Hazreti Ömer'in gönderdiği bu kişi dönerek Abdurrahman'ın sözlerini ona iletti. Bu sözler Hazreti Ömer'in çok ağırına gitti. Bir gün karşılaştıklarında Abdurrahman'a şunları söyledi, demek sen bana istediği borcu bir e maldan alsın, dedin öyle mi, eğer onu iade edemeden ölecek olsaydım, bunu müminlerin emiri almıştı, bırakın kalsın, diyecektiniz ve ben de bu yüzden ahirette cezaya çarptırılacaktım.